إِنَّ سَعْيَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَظْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اللَّهُ أَكْبَر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَر اللَّهُ Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve Salatu ve Selamu aleyhisselam Aleyhisselam ve Alim ve Sahdülü ve, ve Men Tebi'ehu Bin İhsanin İlahi'l-Mizsin Ya Rabbil Alemin Sana hamdü senalar olsun Bizleri düşman eyledin Düşman anneler mevgalar Düşman diyarlar İman olarak dünyaya geldik. Bu çalışmak üzere geldik, kazanmak üzere geldik. Ya Rabbi, bize dinimizden, imanımızdan ayırmak. Evet. Evlatlarımızı, ailelerimizi, kıyamete kadar nesillerimizi, senin sevdiğin razı olduğun diye üzere yaşamaya müminlik teminler olarak. Adete gelmeye afakt ederiz. Ya Rabbi bize tevekkül eder öte ederiz. Her işimizi dünyadaki her çalışanıza, bütün dünya. Gücümüzü etmesin. Çünkü bu devletimiz az ya Rabbi. Sen bize yardım etmezsen, başarabiliriz. Yardım etmezsen, hiçbir şey gücümüz etmez. Ya Rabbi bu diğerlerle kardeş olun ibadet etsin. hayırları görsün, güzel işler yapsın diye. Şurada. Bir yer bir kiraladık. Burasını sana ibadet edilen bir yer olsun diye ibadet hanı yaptık. Vakit namazlarımızın, cuma namazlarımızı burada kılıyoruz. Burada bir mes e kitap evi açarak senin emirlerin, senin dinin, senin razı olduğun ahkam bilirsin, öğrenirsin diye bu kitapları yayarak, okutarak senin dinin yaymaya çalışıyoruz. Genişletmeye çalışıyoruz. Yani bize yardım eden, Amin. Röşit Amin. Büyüzat ve fütuhat ihsan eyle. Amin. Nusretinle bizleri teyit ve takviye eyle. Amin. Her işimizin önünü konunu hayır eyle. Amin. Hayırlı uzun ömürde muammer eyle. Amin. Daima masum ve müeyyet ve muzaffer ve galip eyle. Amin. Daima fatih eyle. Amin. Ya Rabbi huzuruna sevdiğin, razı olduğun kullar olarak gelmemizi nasip eyle. Amin. Bu diyarlara İslam'ın yerleşmesini geliştirelim ve başa geçmesini sağlamakta bize güzel, güzel hizmetler yapmayı nasip edin. Senin rızan için nice nice camiler, ibadethaneler, hayır müesseseleri, hastaneler, mektepler, Müessiseler açmayın Asiye Beyle. Evlatlarımızı gençlerimizi her birisi Fatih 22 yaşında İstanbul'u fethettiği gibi genç yaşından itibaren İstanbul'a güzel hizmetler yapan ile her birisini ayrı ayrı Fatih her birisine büyük büyük muafaketler İstanbul'a. Cümle bizim. İki cihanda aziz ve bahtiyar olmamıza vesile olan hasiyetle şerefle yaşayıp, huzur, yaşayıp huzuruna sevdiğin razı olduğun kullar olarak gelmeyi vesile eden cennetinle cemalinle cümlemizi bir şerefle âmetti. Bi hürmeti esma-i kebîra, ebi hürmeti sıker azam, ebi hürmeti habîbi Muhammedin Mustafa ve nebi iken ekram ebi hürmeti esrar suretin hâtiha. Bismillahirrahmanirrahim. يا مفتح الباب افتح لنا خير الباب، سب سب سب سب سب سب من الله سب سب سب سب سب سب سب سب for a lot of Allah'ın şevvama ve Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Allah, Allah ve salatu ve selamu ala sezimine Muhammedin ve ala arudin ve sattinin ve menteri arudu ihsanin ecma'in en tayyibine takibin Müslümanlar olarak Allah'ın elabını, Kur'an-ı Hakimini öğrenmenize adım. Çünkü bizim <gülüyor> Çünkü Kur'an-ı Kerim'in ayetler bize ilgilidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin bir kısmı ya incelendiği bir yer en büyüktür. Onun için. Bundan sonra bu açtığımız mescit bir mektep olsun, bir ilim yuvası olsun. Burada arkadaşlarımız devam etsin. Namaz vakitlerinin dışında da Kur'an-ı Kerim'in ayetleri Arapçayla beraber, Arapça aslıyla öğretilsin. Ben kardeşiniz, arkadaşınız Türkçe dini kitapları, tefsir kitaplarını okuyorum. Yanımda Arapça tefsir kitaplarının bazısı mevcut. Allah razı olsun Züklü Hoca bana İbni Kesir tefsirini göndermişti. İbn Kesir tefsiri, hadis-i şeriflere göre Kur'an-ı Kerim tefsirini yazmış o. Güzel bir kitaptır. İbn Kesir tefsirinin Türkçe'ye tercümesi de var. O da yanımda. Tercümesi de yanımda. Fakat görüyorum ki Arapça aslı okunmazsa Türkçe tercümesi bile okunsa çok manalar tam nakledilmemiş. Bu tarafa kayboluyor. Kesinlikle söylüyorum. Halbuki ben İbn Kesir tefsirini Türkiye'de birçok konuşmamda teşvik ettim. Dedim ki İbn i Kesir'in tefsirini alın. Tefsir güzeldir. Tercümesi yapılmış. Okuyun dedim. Şimdi mukayeseli olarak Arapçasına bakıp, İbn Kesir'in Arapça metnine bakıp Türkçe tercümesine de bakıp ikisini karşılaştırınca görüyorum, kesinlikle efendim karar verdim ki kardeşlerimizin Arapça kaynaklarından okuması lazım tefsirleri. Faydalansın Türkçe tercümesinden de, Elmalı'nın rahmetli'nin çok sevdiği bir kimse, Hakkili Kur'an tercümesi ve tefsirinden de faydalansın daha başkalarından da faydalansın ama Arapça öğrensin. Onun için burada efendim Arapça derslerini de başlatmalarını rica edeceğim. Burayı yöneten kardeşlerimize, hoca kardeşlerimize burada duvarlara bile olsa Arapçayı öğretsinler. Yani hiç kimse gelmese bile. Burada Arapça kursüsünü kursunlar. Arapça dersi vermeye başlasınlar, hiç kimse olmasa, dört duvar olsa bile, hiç olmasa videoyu alsınlar. Bir gün gelir, onları öğrenmek isteyen kimse çıkabilir. Videoyu alındığı zaman artık herkesin istifadeciye bir hale gelmiş oluyor. Efendim, böylece Arapçayı öğrenelim. Arapçanın, Kur'an-ı Kerim'in Arap diliyle inmiş olması... Dolayısıyla muazzam bir itibarı var, kıymeti var. Bu iyidir. Peygamber-i zişanımız muhammed Musa Musaha sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in dili ve hadis-i şeriflerinin dili olması bakımından çok büyük önemi var. İki, bugün dünya üzerinde Arap diliyle konuşan milyonlarca 100 milyonlarca insan var. Uluslararası bir anlaşma dili ve tarihin derinliklerine geriye doğru ilim eserlerinin dili muazzam bir fırsat. Arapça öğrenen bir insanın önüne muazzam bir feza açılıyor. Alan demiyorum. Alan değil, Feza açılıyor. Büyük bir feza açılıyor. Arapça öğrenmeye başlayın. Efendim ben birinci dersi veriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yesir, velat asir, Rabbi temmin, bilhayir. Kur'an-ı Kerim'in en başında Bismillahirrahmanirrahim vardır. Bismillahirrahmanirrahim Kur'an cümlesidir. Çünkü efendim innehu min süleymane ve innehu Bismillahirrahmanirrahim diye vahyin ayeti içinde de yer alıyor. Fatiha'nın da başında yer alıyor. Bismillahirrahmanirrahim'in başındaki bir Arapça'da ile demek. With, İngilizce'deki by, by means of filan manasına geliyor. With manasına geliyor. Efendim, bir. Bir. Kelimenin başına eklenir. Arapça'da kelimenin başına böyle evveline bir şeyler gelebiliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın ismiyle demek? Bismillah. Bir ismillah denmiyor. İsmin iyisi bir ile birleşip bir ismillah denmiyor. İ düşüyor. Bismillah deniliyor. Bu da bir kuraldır. İsim kelimesinin başındaki i arada kalırsa düşer. Böyle arada kalınca düşen harflere hemze-i vasıl derler. Arapçada vasıl edildiği, geçildiği için. İsmin başındaki hemze, hemze-i vasıl olduğundan bir ismillah denmiyor, bismillah denmiyor. Arapça'da Allah'ın ismi derken dikkat edilirse biz önce Allah'ın diyoruz ondan sonra ismi diyoruz. Türkçe'deki sıralamanın aksine oluyor Arapça'daki sıralama. İsmullah demek Allah'ın ismi demek. İsim önce geliyor, Allah'ın sonra geliyor. İsmi Allah'ın gibi oluyor bize göre. Biz onlara göre tersiz, onlara göre biz, o bize göre ondan ters. Farklıyız yani bunu bilelim. Bismillah Allah'ın ismi demek. Bismillah Allah'ın ismi ile.